Thank <laughs> you. tekaddeme fasalla rekaatini iki rekat takdim ederdi sümme tekaddeme sonra da dört rekat takdim ederdi evet şimdi biz bir önceki dersimizde cuma namazının sünnetini işlerken öğrenmiş olduk ki racih olan görüşe göre cuma namazının öncesinde ratip olan bir sünnet yoktur ancak cuma namazının öncesinde mevcut olan sünnet kişinin tahdid etmeden ne vakit ne sayı tahdid etmeden İmam çıkıncaya kadar kıldığı mutlak olan nafile namazdır. Bu da çok faziletlidir ama bu ratip olan bir sünnet değildir. Cuma'dan sonraki sünnete gelince, yani Cuma namazı kılındıktan sonra nasıl bir sünnet kılınacak diye. Şimdi normalde gördüğünüz gibi rivayetler birbirinden farklı. Yani mesela bir rivayete göre işte İbn-i Ömer diyor ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cuma namazından sonra iki rekat sünnet kıldı. Sayhinde, öyle mi? Yine biz revatib sünnetleri işlerken İbn Ömer'den bir rivayet zikretmiştik ki İmam Buhari'nin rivayet etti. "Dem hafistu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem 10 bir bitanesi ve 2 rekatini ba'den cum'a." Cuma namazından sonraki 2 rekat. Demek ki bir sabit olan rivayet hangisi? Bir tanesi cumadan sonra kılınan 2 rekat. Peygamberimizin 2 rekat kıldığını hem sözlü hem de fiili biliyoruz. 2 "İza sallaha hadukumul cum'ate felyusalli ba'daha 4" Sizden biri Cuma namazı kıldığı zaman onun akabinde dört rekat kalsın. Bu nerede gelmiş? Ebu Ureire'den gelmiş. Öyle mi? Bu da sahih midir? Sahih de çünkü İmam Müslüm rivayet etmiş. Bir tanesinde iki rekat, bir tanesinde dört rekat. Güzel. Bir de üçüncü bir rivayet daha var. İmam Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu. Yani buradaki şekliyle değil de İbni Ömer şöyle diyor yani Ravi İbni Ömer'den naklediyor. Diyor ki İbni Ömer Mekke'deyken 2 rekat kılardı sonra öne geçer 4 rekat daha kılardı 6 rekat oldu daha sonra da peygamberimiz bu şekilde yapardı diyor i̇bn Ömer yani kendi yapmış olduğu fiili peygamber aleyhissalatü vesselam'a naklediyor şimdi ne olmuş oldu sadece 2 sadece 4 bir de 2 ve 4 beraber toplam 6 rekat tamam. doğal olaraktan bazı alimler demiş ki cumanın sonraki ratibe olan sünneti 2 rekattır Diğerleri nafiledir. Ratibe olan yani peygamberin sürekli devam ettiği sahabenin yanında ma'ruf olan budur. Bu bir. Cumhur ulema demiş ki ratibe olan dört rekattır. Yani nasıl ki öğle namazından sonra öğle namazdan revatip dört rekat sünneti vardır. Hakeza peygamberimizin emri vardır. اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمُ الْجُمْعَةَ فَلْيُصَلِّي بَعْدَهَا اَرْبَعًا Ondan sonra dört rekat kılsın. Bu emirdir. İhtimalsizdir. Öyle mi? Mesela iki kıldı. Dört kıldı, altı kıldı. Bunlar hepsi haldir. Yani özel bir durum olabilir. Peygamber nafile kılmak istemiş olabilir. Tahiyyetü'l-mesçid kılmış olabilir. Herhangi bir namazı kılmak istemiştir. Ona kıldırmamışlardır, o vakitte kılmış olabilir. Öyle mi? Yani aynı olan vakiallere ihtimal daha çok girer. İhtimaller. Ama emir öyle değildir. Emir öyle değildir. Sizden biri Cuma'yı kıldığında dört rekat kılsın. Ondan dolayı demişlerdir ki Cuma namazından sonraki sünnet dört rekattır diye. Bu cumhurun görüşü. İmam Ahmed de demiş ki hadisçi olarak her zamanki gibi hepsi olur demiş. İki kısada ratibedir, dört kısada ratibedir, altı kısada ratibedir. Peygamber Aleyhisselam hepsini yapmıştır diye. Bir de bu burada zikretmiş olduğu işte Valcamu benel hadiseyi ni dediği İbn Kain bunu İbn Teymiyeden naklediyor. Sahabeden bazılarının filine dayandırarak da. İbni Ömer de buna dair diyor ki eğer evde kılarsa iki rekat kılar ama mescitte kılarsa dört rekat kılar. Yani peygamberimiz mescitte kıldığında sünneti revatibi dört rekat kılardı, evine gittiğinde iki rekat kılardı. Tamam sünnet olan budur işte bazısı o ikiyi nakletti, bazısı dördü nakletti, bazısı ikisini birden nakletti, mecmuası altı rekat oldu diyor. Tabi bu şeyler nedir bu tip durumlar? Rivayetler muhtelif olduğu için hiçbirinin mesela aynısını bu sahabeden nakletmiş. Hazreti Ali de tam farklısını Hazreti Ali'den nakl olmuş. Hazreti Ali de demiş yok, hepsi altı rekattır zaten. Yani bir kesin bir dille Cuma'nın revatibi altı rekattır diye. Ne diyeceğiz? Diyelim ki bu işte genişlik vardır. Sadece görüşleri bilmek adına, görüşleri bileceğiz. İki rekatta olur, dört rekatta olur, altı rekatta olur. Hepsi sahih yollardan Peygamber Vesselam'ın ya sözünden ya fiilinden ya da bir sahabenin uygulama yapıp i̇bn Ömer gibi Peygamber'in ispat etmesinden sayh olan şekillerdir. Tamam? Anlaşıldı. Devam edelim. Vel-ehaqqiyesu, el-hak sahibi olan fil mekani, fil mescidi, mescidde, mekanda lissab-ı qih bil-hadûr-i binefsihi kendi nefsiyle önce gelen kimse için en hak sahibi olan olanıdır. ve emmâ mâ yif'aluhu nâsu min haczi mekani, fil mescidi, mescidde ve ama ma yafgalehü nase insanlarin iptigina gelince min hadzi mekanin bir mekanı hadzetmeleri yani bir mekanı kendilerine xas kılmaları filmes cidi mezitte nasıl bir mekanı kendilerine xas kılada tu daufihi secadetun oraya seccade koyarlar ev avasan avun alani ve otu oraya bi asa koyarlar ve ayakkabılarını oraya koyarlar. Ve ta'ahharu huwa anil huduri. Ve gecikir huwa o yani o seccade seren, asa koyan anil huduri namaza hazır olmaktan gecikir. Ve yahrimu al min Önceden gelen adam ise, erken gelen adam ise bu mekandan mahrum olur. Fe inna zalike amelun gayru sa'ighin fe inna amelun gayr-ı sa'igin uygun olmayan bir ameldir. Bel serraha ba'du'l ulema'i bazı alimler açıkça dediler ki enne muvakkih ki lemen ata'al mescide ve yu'ta limen ata'al mescide mescide gelen için vardır raf'a ma wudi'a elmekani. zalika'l O mekanda olan şeyleri kaldırmak onun hakkıdır. Onun için böyle bir hak vardır. Ve salata ve o mekanda namaz kılma hakları vardır. Liann as-sabiqa çünkü önce gelen yestahiqu as-salate namaza hak ediyor fi's-safil awwali. Birinci safta namaz kılmayı hak ediyor. Liann wad'al hima lil makan fi'l mescidi lianne çünkü wad'al hima kubr koruyucu veyahutta bir haczedici koymak lil makani makana fi'l mescidi mescitte dun hudurin min ash şahıs kendisi hazır olmadığı halde bir mekana etmek için oraya bir hima koyması lil mekani, o, o mekanı gasp etmektir. Tamam Kale Şeyhul İslam ibn-i Teymiye ibn Teymiye dedi ki "Amma مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِّنَ İnsanların bir çoğunun yaptığına gelince min takdimi مَفَارِشَ Yani mefariş, hallar, yere serilen şeyler. Yere serilen şeyleri takdim etmeleri ve nahvüha ila'l mescidi ve benzerlerini eee taktim etmeleri cuma cumartesi günde veya onun dışında kable zihabihim ila'l mescidi mescide gitmeden önce bunu yapmaları fe hazan menhiun bu kendisinden nehy edilen bir şeydir bir ittifak el muslimine bel muharram'dır muslimanların ittifakıyla bu nehyedilmiş olan bir şey. Yani adam kendi mescide gitmiyor ama oraya bir eşya koyup o mekanı kendi için hazz ediyor yani hani ben geldiğimde bu mekan benimdir. Kendisine ait olduğu bilinen bir şeyi oraya koyuyor. Mesela yatsı namazından, e, perşembe günü akşamdan koyuyor. Cuma günü en geç o geliyor ama ilk hafta onun yeri var, kürsüsü var. E, mesela geliyor direkt oraya yerleşiyor. Bu, Müslümanların ittifakıyla haram olan e, ve kendisinden nehyedilmiş olan bir şeydir diyor. Şimdi, ee, normalde biz e, cemaat namazını anlatırken hatırlıyorsanız ve Cuma namazının de, e, girişinde bir konuya değindik. Dedi ki normalde Cuma namazının girişinde kim camiye erken gelirse Cuma günü, Cuma gününün hasletlerindendir ki onun ecri çok çok daha büyüktür. Öyle değil mi? İlk vakitte gelen, herkesten önce gelen deve kurban etmiş gibidir. Ondan sonra gelen insan inek kurban etmiş gibidir. Sonra gelen koç, sonra gelen tavuk, sonra gelen yumurta kurban etmiş gibidir. Öyle değil mi? Şimdi deve kurban etmek basit bir şey değil. Yani günümüzde adamın mercedesini Allah yoluna infak etmesi gibi bir şeydir. Hani o kadar büyük bir ecir alır kişi. Yine demiştik, cuma günü olduğu zaman mescitlerin kapısında İmam Müslim rivayet ediyor demiştik değil mi? Melekler toplanırlar, gelenlerin ecirini peş peşe yazarlar. El-evvele fel-evvele Yani kim önce gelirse onu yazarlar. İmam çıktığında sayfaları dürerler. Ondan sonra gider, otururlar imamı edinlerler. Bu birinci mesele. Cuma gününe has, ayrıyeten umumen birinci safta namaz kılmanın fazileti, cemaatle namazın arasındaki en büyük fazilet kime ait? İmamın hemen arkasında birinci safa gelen, sonra birinci safa gelmekle beraber ihram tekbirine yetişen insanlar cemaatin farziyetiyle beraber çok çok daha büyük bir ecir daha alıyorlar. Hem safın önünde olmaları, sak baştan başlar ecrin büyüklüğü bu tarafa doğru gelir. Hem de ihram tekbirine, tekbirine yetişmiş olmaları ki bu nifaktan beraattir. Kişinin ihram tekbirine cemaate yetişiyor olması. Şimdi bunlar büyük faziletler. Tabi dikkat ederseniz bu faziletlere erişebilmek için kişinin erkenden mescide gelmesi lazım. Doğru mu? Şimdi cami, koca camideki en sağ, birinci safın en sağındaki yeri tutmak istiyorsan ne yapacaksın? Herkesten bir iki saat önce mescide gelmen lazım. Doğru mu? Ha. Şimdi bazı akıllılar kendileri mescide gelmiyorlar. Mesela perşembe günü akşamdan veya hizmetçileriyle o ilk safın mesela en başına seccadesini yolluyor adam. Ayakkabılarını koyuyor oraya. Mesela sandalyesi var mescitte diyelim bilinen sandalyesini koyuyor. Veya bastonu var adamın, bastonunu koyuyor oraya. E şimdi mescide geldiği zaman ne olmuş oluyor? O akıllı mesela İmam hutbeyi de belki bitirecek daha yeni geliyor şey mescide. Ta en sonda durması gerekirken yani yürüyor yürüyor yürüyor. Geliyor tabii en baştaki yere oturuyor. Tamam? Böyle bir uygulama var. Bizde bu yaygın olan bir şey değil. Bizde çok da görülmüş olan bir şey de değil. Araplarda böyle bir şey var, hala var yani. İnsanlar bu tip şeyleri özellikle yaşlıların sandalyeleri var. Böyle oraya koyar yani öğlen namazında oraya bırakır gider. İkindi namazında geldiğinde o sandalye hala oradadır yani. Zaten oturmuş da kaldırıyor seni. Hani kalk diye kendisi oturuyor. Ee, oraya Şimdi diyor ki bu haramdır. Tamam Bu yapılan amel haramdır. Bu yapılan amel niye haramdır? Yani sebebi nedir? Hani biri bize sorsa ki böyle bir şeyi men etmemizdeki sebep nedir? Birincisi bu gasptır. Çünkü mescid Allah azze ve celle'nin evi olması hasebiyle bütün Müslümanların kendinde hakkı olduğu bir yerdir. Tamam Bütün Müslümanların kendisinde hak sahibi olduğu bir yerdir ve oradaki bir mekanı ancak bir insan kendisi kendi nefsiyle hacz edebilir. Kim önce gelmişse o mekanda tasarruf etme hakkı ona aittir. Çünkü mübah olan bir şey de hayırda önce olmak için, daha fazla ecir almak için adam bir çaba sarf etmiştir. Gelip mesela diyelim ki orada oturmuştur. Orası onundur. Kendisi gelmeyen ama işte kendince ecir avcılığı yapan insanların seccade selmesiyle, asa koymasıyla, ayakkabı koymasıyla bu mekanı erken gelen insanlar, bak adam geldi, mescide erken geldi. Bu mekanda tasarruf hakkı ona ait oldu. Öyle mi? Erken gelmesinden dolayı. Ama sen o mekanı hacz dolayı, adam orada ne yapamıyor? Tasarruf edemiyor. E sen ne yapmış oldun o zaman? Ona hakkı olan bir konuda, ondan izin almadan tasarruf etmiş oldun. Doğru mu? Onu men etmiş oldun. Bunun adı İslam'da nedir? Bunun adı gasptır İslam'da. Çünkü burası umuma ait yerlerdir. Hiç kimse buradan mekan hacz edemez. Ancak herkes, şer'i belirlenen ölçülerle oradaki yerlerden tasarruf edebilir. Bu birincisi, e, gasp dediğimiz şey de basit değil, öyle değil mi? Yani gasp şimdi birazdan gelecek, orada kılınan namazda bile ihtilaf var. Başkasına ait olan bir yeri gasp ettiğin için, yani gasp edilen bir yer parçasında, kılınan namazın hükmünde alimler arasında haram olduğunda ittifak var, batıl olduğunda ihtilaf var. Yani haramlığında hepsi ittifak etmiş o namazın ama batıl olur mu? Yani borcu düşürmez mi insanla? Orada ihtilaf etmişler. Ayrıyeten bir de bunun manevi bir boyutu var kıyamet gününde. Kim yeryüzünden dört Peygamberimiz bir karış yer gasp ederse kıyamet gününde Allah Azze ve Celle onu yedi kat yere dolar. Yani yedi kat yeryüzü insanın kendi içerisinde dolayacak. Neden? Çünkü sen insanların bir karış insanlara ait olan bir yeri gasp ettiğinden dolayı. İkincisi alimler demişler ki bu namaz kılan mescid ehline eziyettir. Bu amel Namaz kılan mescide ehline eziyettir. Nasıl bir eziyettir? Birincisi manevi bir eziyettir. Birincisi nedir? Manevi bir eziyettir. Nasıl manevi bir eziyettir? Şöyle manevi bir eziyettir. Şimdi Müslümana eziyet etmek, Müslümana zulmetmek, zarar vermek her halükarda haramdır. Öyle mi? Şimdi siz diyelim Cuma günü kalktınız, ezan saat 1'de okunuyor. Saat 9'dan e, namak, kuşluk namazınızı kıldınız, yıkandınız, paklandınız, yağlandınız, kokulandınız, giyindiniz. Mescide geldiniz. Deve kurban edeceksiniz mesela. Geldiğiniz adamın bir tanesi seccadeyi sermiş oraya orayı gasp etmiş. Bu kadar ecri seven, bu kadar hayırda öncü olmak isteyen insan için bu belki milyarları kaybetmekten daha kötü bir şeydir. Yani o anki o hüzünün hani madem ecre bu kadar düşkündür. Madem Allah azze ve celle'ye bu kadar yakın olmak istiyor. Salih amellerde öncü olan insanlardandır. Salih amellerde öncü olan yani sabiqun bil hayratin biznillah olan Müslümanlardan bu mertebeye gelenlerdir. En büyük özelliği nedir? Onlar ecirde öncüdürler. Ecir onları geçtiği zaman hüzünlenirler. Yani bir ecir, mesela bir salih amel onlardan geçtiğinde yapamadıklarında bunu kendilerine dert edinirler. Mesela ki sahabenin ondan dolayı peygambere sorduğu bütün sorular hep ecir ve amele yönelik sorular. Öyle mi? Bir şey kaçırmak istemiyorlar. Hatta mesela peygamberimiz onlara zikirden, zikrin bir sadaka olduğunu anlatınca bak adam neyi dert etmiş kendine? Zehebe ehlü dusuri bil ucur Yani ey Allah'ın Rasûlü tamam eğer sadaka ecirdir ama Zenginler hem mallarıyla sadaka veriyorlar, ecir alıyorlar. Hem de işte efendim namaz kılıyorlar, zekat veriyorlar bir de bundan ecir alıyorlar. Biz gariban Müslümanlar, sadece paramız yok. Para verip şey alamıyoruz, ecir alamıyoruz. Namazla, zekatla ecir alıyoruz. Niye ki? Yani Allah onların rızkını genişletmiş ama onlar bizden daha fazla ecir Adamın derdine bak yani, öyle mi? Şimdi bizim zamanımızdaki mesela zâlimulli nefsi olan gruba dahil olduğumuz için çoğumuz, niye bu adamın bu kadar malı var? Niye bu adam? Ne biçim Müslüman? Falan bak, bizim kafamıza dert edeceğimiz mesele burasıdır. Sahabenin dert ettiği mesele bambaşka yani adamın malı mülkü, adamın umurunda değil yani. Adam hem sadaka veriyor, ecir alıyor, hem de namaz kılıyor, e ecir alıyor diye. Peygamberimiz de onlara zikri anlatıyor. Yani hayırda öncü olan insanların temel vasfıdır bu. Bu onlara bir üzüm verir. Bu onları üzer. E şimdi sen geldin mescide bu kadar temizlendin, paklandın erkenden. baktım vatandaşın biri, Mescidi hazzetmiş, kendisi ağa 3 saat sonra gelecek ama sen o mekânı mesela kullanamıyorsun misal. Manevi olarak hiç bir kaybın yok sen yani sen ilk geldiğin için Allah mutlaka sana o ecri verecek. Ama ma manevi olarak e sen o müslümana eziyet etmiş olursun. İkincisi ise mesela düşünün mescid doldu, yer hazz eden adam nerede yer hazz edecek? En ön saklarda değil mi? En ön sakla namaz kılmak için. Şimdi cuma namazı kılınan bir camiyi düşünün adam arka kapıdan girecek ta ilk safa kadar milletin üzerinden atlaya atlaya atlaya atlaya şeye gelecek, öyle mi? Bu yasaklanmış, haram olan bir şey. Peygamber ne diyor? اَلَّذ۪ي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ اِنَّمَا يَتَّخِذُوا جِسْرًا ila cehennem. Yani kim insanların omuzlarından atlarsa yürürken, bu cehenneme kendine bir köprü edilmiştir bu ameliyle. Yani caminin en arkasından gireceksin mescide, omuzlarından atla atla atla, da, herkese rahatsızlık verir tek tek çekil çekil çekil ta başa gidene kadar başka bir hadiste peygamber aleyhissalatu bir tane sahabeyi görüyor. Mescide giriyor arka taraftan. Başlıyor yürüme. Peygamber diyor ki "İclis fakat azeydin." Yani otur. muhakkak ki sen insanlara eziyet et. Yani insanların omuzundan atlayaraktan insanlara eziyet et. Demişler ki alimler. Mescide mekan hadzeden adam müminlere maddi olarak da eziyet etmiş, kendisine cehenneme bir köprü edilmiştir. En son gelecek Milliyetin omuzundan atlayacak, atlayacak, atlayacak, ta gidecek ilk sapa. Oysa sünnet olan nedir? Mesela meclis adabı diye bir şey vardır İslam'da değil mi? Meclis adabı ne demektir meclis adabı? Hadis kitaplarına baktığımızda, fıkıh kitaplarına baktığımızda adabül meclis diye bir şey vardır. Yani meclise sonradan gelen nasıl selam verecek bu bir, nasıl oturacak bu iki, kim kimin yerine oturabilir bu üç, biri birinin yerine kalkabilir mi kalkamaz mı? Bak İslam. Meclislerimize bir adab getirmiş. Ne konuşabiliriz? Girerken nasıl başlayacağız, çıkarken nasıl bitireceğiz meclisi mesela? Hepsine Peygamber Vesselam bir adab getirmiş. Meclisi ihlal eden adaplardan bir tanesi de insanın otururken başkalarına rahatsızlık vermesidir. Mesela herkesin dar oturduğu bir mecliste sen ayaklarını yaymışsın oturuyorsun örneğin. Veya bağdaç kurmuşsun oturuyorsun mesela millet sıkış tepiş iç içe. Sen şey sanki yedi köyün ağasıymış gibi yaslanmışsın bir yere oturuyorsun mesela. Bu İslam'da caiz olan bir şey değildir ee, misal tamam Bu meclis adabına aykırı bir şeydir. Yani gelip insanların omuzundan atlayıp nedir peki meclis adabında var olan? Bulduğun yere oturmak. Eğer darlık varsa da meclisten genişlemelerini talep etmektir. Peygamber diyor sizden kimse kimseyi mekanından kaldırmasın, genişleyin desin. Yani kim meclisini genişletirse Allah da kıyamet gününde onlara genişletir diye. Nerede yer bulduysan geçeceksin oraya oturacaksın. Tamam Şimdi bu niye yani alimler niye bu konuya değinmiş? Bunun zararı ne? Bunu anladık değil mi? Şimdi sıra geldi ikinci mesele. Peki bu adam bu fiiliyle madem burayı gasp etmiştir. O zaman burada kılmış olduğu cuma namazının hükmü nedir? Gasp edilen yerden namazın meselesini işlemiş miydik biz? Anlatmış mıydık? El namazın aynısıdır demiştik değil mi? Tamam. Şimdi ona geçti bu defa Şeyhül İslam devam ediyor. Diyor ve hel tasihhu salatu ala zalika el Bu yere sermiş olduğu şeyin üzerine kılmış olduğu namaz sahih olur mu? Fihi kavlan Onda alimler için iki tane görüş vardır. Li'annahu gasaba. غزب... Niye alimler ihtilaf etmişler? Şimdi ona illetini açıklıyor. Li'annahu gasaba buk'atan fil mescidi. Çünkü o mescitte bir yer parçasını gasp etti. Bi farshi zalika el mafruşi bu sergiyi oraya sermesiyle mescitte bir yeri gasp etti ve mena'a ghayrahu min el musallin ve kendi dışındaki namaz kılanları da menetti ellezine o namaz kılanlar ki yesbiqunahu ila el mescidi ondan önce mescide geliyorlar. أن يصلي في ذلك المكان. Bu mekanda namaz kılabilmek için ondan önce mescide gelenleri bu sergiyi o mekana sermekle gasp etmiş oldu ve onlara namazdan men etmiş oldu. Vel bihi kendisiyle emredilen emr olunan şey en yasbiqur raculu bi nafsihi. Kişinin kendi nefsiyle önce gelmesidir. İlel mescidi mescide. Fe iza qaddama el bir sergiyi takdim ettiği zaman ve taahhara huve ve kendisi de geciktiği zaman seccadesini önceden seriyor ama kendisi geç geliyor. Mesela fakat khalefe şeriaten min vejheyn. iki yönden muhalefet etmiş olur. Min ciheti ta'ahuru geç kalması cihetiyle şeriat'a muhalefet etmiş olur ve huwa me'murun bi'taqaddumi. O taqaddum ile me'murdur. Yani kişinin namaza erken gelmesi emrolunmuştur geç kalmasıyla şeriat'a bu konuda bir muhalefet etmiştir zaten. Ve min jihati gasbihi ve gasp etmesi cihetiyle de şeriat'a muhalefet etmiştir. Li taifatin min el mescidi mescitten bir köşeyi gasp etmesiyle ve men'i sâbikîn ilâ el mescidi ve önceden mescide gelenleri men etmesiyle en yusallû fîhi un dânamâs kılmalarını ve en yutîm musaffal evvel fel evvel saffı sırra birinci saftan tamamlamalarını men ettiğinden dolayı e, şeriata muhalefet etmiştir. Söme sonra innehu o muakkak ki o ytehat tarika ben nasi insanların omuzlarından atlar. Tehat <gülüyor> ne demek? Adım atmak demek. Değil mi? Tehat tarika ben yani insanların omuzunun üzerinden adım atmak demek. İda <gülüyor> hadaru Hazır oldukları zaman tamam. Şimdi normalde biz daha önce de demiştik e, gasp edilen yerden namaz meselesinde alimler arasında ihtilaf var. İmam Ahmet'ten e, meşhur olan görüş farklı rivayet de var çünkü gasp edilen mekanda kılınan namaz batıldır. Gasp edilen namaz mekanda kılınan namaz batıldır. Cumhur ulemaya göre gasp edilen mekanda kılınan namaz haramdır ama batıl değildir. Yani kişi okulmuş kılmış olduğu namazla günah kazanır ama boynundan borcu da o namaz düşürür yani sahihtir. Allah katında sen mesela o gün öğle namazını kılmış gibi görünürsün tamam İmam Ahmed'e göre ise hem haramdır günah kazanırsın hem de sen kıyamet günde dirildiğinde öğlen namazını kılmamış olarak dirileceksin. Çünkü niye? Gasp edilen mekanda kılınmış olan namaz batıl olduğundan dolayı. Anlaşıldı. Peki bunu neye dayandırmışlar? bu batıllığı nehi, her nehi beraberinde fesadı getirir mi, yoksa her nehi beraberinde fesadı getirmez mi? Tamam, her nehi beraberinde fesadı getirir mi, yoksa her nehi beraberinde fesatlığı getirmez mi? Yani bir konuyla alakalı şeriatta varit olmuş olan herhangi bir nehi, o işe taalluk ettiğinde o işi kökünden batıl kılar mı? Yoksa nehi bazı yerlerine taalluk ettiğinde onu batıl kılar, bazı yerlerine taalluk ettiğinde ise haram olur ama batıl olmaz mı? Anlaşıldı. İşte bu mesele ile ilgili normalde ittifak ettikleri nokta şurası. Yani her nehi fesadı gerektirmez. Mesela eğer nehi işin aslına, erkanına, şurutuna taalluk ederse fesadı gerektirir, batıllığı gerektirir. Ama eğer nehi işin erkanına ve şurutuna değil de kemaliyetine taalluk ederse veya harici bir unsura taalluk ederse mesela o zaman demişler haramdır. Ama fasitliği beraberinde gerektirmez. Bak asılda ne yapmışlar? Asılda ittifak etmişler. Ha, ama işte gasp eden adamın gasp ettiği yerde kıldığı namaz İşin aslına mı tahalluk ediyor bu nehi? Yoksa aslı dışındaki bir yere mi tahalluk ediyor? Tamam mı? Bak, e, kaidenin aslında ittifak var ama bu suretin yani gasp edilen yerde kılınan namaz şekil ve sureti kaidenin birinci kısmına mı dahildir, ikinci kısmına mı dahildir? Burada ihtilaf etmişler. İmam Ahmed'e göre kişi namaz kıldığı o fiillerle yani tekbiriyle, kıraatiyle, ruku'uyla o mekanı gasp ediyor zaten. Tamam Yani doğal olarak o fiillerin bizzat kendine haram tahalluk etmiş olur. Nasıl ki elbisede necasetle beraber namaz kılma gibi necaset elbisene tahalluk etmiş senin. Öyle mi? Hakeca demiş ki kişi rükûsuyla yani mesela bu adam gâsıptır diyoruz öyle mi? Biri bize sorsa nasıl gâsıp oldu bu adam? Yani nasıl gâsıp oldu? İmam Ahmet diyor ki rükûsuyla, secdesiyle yani namazın rükûnleriyle gâsıp bu adam. O yaptığı secdesi bir gasp çünkü mekan ona ait değil, başkasının mekanında secde ediyor. Doğal olarak o mekanı gasp etmiş oluyor. O secdeyle gasp etmiş oluyor. Secdedir, rukudur, kıyamdır. Bunlar da namazın rükünleri ya. Gaspın haramlığı namazın rükünlerine taalluk ediyor. Anlaşıldı? Ondan dolayı bu namaz nedir? Batıldır. Cumhurite diyor ki, hayır önce bu mekanı gasp etti. Mekan zaten meşru bir mekandır. Daha sonra bu amelleri orada yaptı. Ve bu yapmış olduğu yani gasp edilen mekanla namaz arasında bir alaka yoktur diyorlar. İpek elbiseyle namaz kılmak gibidir bu diyorlar. İpek elbise nehyedilmiştir, seni elbisende ipek olduğu zaman. Ama diyorlar namaz ayrıdır, elbise ayrıdır. Yani namazın kendisi değildir elbise. Tamam mı? Bu şekil usulî bir mesele. Yani usul fıkıhta içine düşmüş oldukları bir ihtilafın şeye yansıması, fıkha yansıması. Zaten Allah'u alem konu olarak da biz usulü oraya geldik öyle değil mi? Ne şeyi anlattık akcame vazaiyadan sebep mani şart üçünü anlattık değil mi? Üçünü de anlattık mı? E geldik şey ve fesada geldik zaten. Orada zaten sahat, fesat ya da şeyden nehi yani emir ne derlet eder, nehi ne ilet eder. Oraya geldiğimizde zaten tafsilatıyla inşallah örnekleriyle beraber bunu işleyeceğiz. Anlaşıldı? Burada kaideyi anlamaya çalışmayın. Kaidenin yeri usul fıkıh. Burada neyi anlayın? Kaidede neredeyse ittifak var. Ama gasp edilen mekanda kılınan namaz kaydenin birinci kısmına mı dahildir? İkinci kısmına mı dahildir? Burada ihtilaf var. Kaydenin birinci kısmı neydi? Nehi. Namazın rükünlarına ve şartlarına tahalluk ederse onun şey yapar. Batım kılar. Ama rükün ve şartların dışındaki bir şeye tahalluk ederse sahihtir ama haram işlemiş olur. Anlaşıldı? Kaydenin burada ittifak var. Şimdi ihtilaf nerede? Gasp edilen mekanda kılınan namaz. Gasp edilen suyla alınan abdest mesela. İşte gasp edilen elbiseyle kılınan namaz mesela vesaire bu tip şeylerde kaidenin birinci kısmına mı dahil? Yani namazın rukununa ve şu şartlarına mı tahalluk ediyor? Yoksa alakası yok. Namazın rükünleri, şartları ayrı bu ondan ayrı bir konu. Mu? İşte İmam Ahmed bir kabul ettiği için meşhur rivayete batıldır demiş. Cumhur ulema ayrı kabul ettikleri için haramdır ama sahih de demiş. Anlaşıldı? Gasple edilen suyla abdest meselesini anlatırken kaç görüş saymıştık? Tamam. Evet, meşhur görüşü. Değil mi? Gaspleden suyla sahih değildir. Onunla namaz olmaz. Evet. bir şey sahihtir lazımdır. Evet. olmadığı için söylenir. Ama haramdır adam başkasının mülkünde izni olmadan tasarruf edip bak aynısı namaz içinde geçerli elbise içinde geçerli ile mahili. Anlaşıldı? Biz abdest meselesinde abdestin şartları diye zikretmiştik. Bunun altında bu maddeyi zikretmişlik. O zaman burada şartlara tahlif eden mesele yok mu? Bak. Olayın tasavvurunda problem var. Cumhur ulemaya göre buradaki mesela İmam Ahmed'e göre suyun gasp edilmemiş bir su olması veya suyun gasp edilmiş bir su olması abdestin içerisine dahil. Cumhur ise alakası yoktur diyor. Yani gaspla suyun arasında şeriat bir bağlantı kurmamıştır. Gasp ayrı bir nehi edilmiştir. Su ayrı emredilmiştir. Yani burada nehi ile emir birbirinden ayrıdır, münfektir diyorlar tamam İmam Ahmet de yok diyor yani nasıl birbirinden münfektir? Tamam ayrı olsa da sonuçta bu amelde ikisi birleşmiştir diyor. Anlaşıldı. Cumhur da diyor ki tamam bu amelde ikisi birleşmiştir burası doğrudur. Ama bu birleşmenin bunu batıl kılacağına dair senin de ekstra bir nası olması lazım diyorlar. Anlaşılıyor değil mi mesela? Yani Cumhur da biliyor, gasp edilen mekanda sen ruku yapıyorsun, secde yapıyorsun, kıyam yapıyorsun. İmam Ahmet diyor ki tamam bak ee, bu ikisi birbirinden ayrıdır. Yani nehi sonradan geldi gaspın nehili sonradan geldiği namaza bitişti. Ama bu ikisinin bitişmesi namazı batıl kılar diyor. Cumhur diyor ki yok, tamam bu ikisinin bitişmesinin bunu haram kıldığı, gaspın haram olduğundan bellidir. Ama bu gaspın haramlığının, bu namazı batıl kıldığı, bunun için diyorlar senin elinde bir tane şey olması lazım, salih bir delil olması lazım. Anlaşıldı? İnşallah. sorum soracaktın abi? Burada sadece dediğim gibi, bizi burada bağlayan konu hangisi? kaideyi ve kaydedeki ihtilafı değil. Kaydedeki ihtilafı Hanefilerin ihtilafı, cumhurun ihtilafı, İmam Ahmed'in ihtilafı usul fıkıhı atacağız zaten. Yakın konular o konunun içerisindeyiz zaten. Bizi burada ilgilendiren alimlerin kaydede genel olarak ittifak ettiği ama sureleri yani vakada yaşanan olayları o kayideye dahil etme konusunda ihtilaf ettikleri. Tamam. Nereye geldik? Ve min ahkamü'l-cum'ati enne men dekhal el mescide vel imamu yahtubu lem yeclis hatta yusalliyarak ateyni ve min ahkamü'l-cum'ati cuma namazın ahkamındandır Anne, men dekhal el mescide kim mescide girerse vel imamu bu, ve imam da o oh hutbe veriyor haldeyken mescide girerse buradaki vav wow, nedir vavi? Wow? vâbih hâliyedir değil mi vel yani ve fi hâleti kawnil imâm khâtiban ve yutâ yahtubu lem yeciz hatta yusalli rak'atayn iki rekat namaz kılmadan oturmaz yucizu fihime. o ikisinde acele eder yani özet hani evceze ve yuciz onu özet yapar kısaltır li kavli sallallahu aleyhi ve sellem izâ câe ahadukum yevmel cum'ati sizden bir cuma gününde geldiği zaman ve kad haraca el imam da çıkmışsa falyusalli rak'atayn ikile kat namaz kası muttefikun aleyhi hadis muttefikun alayh ter zade muslimun muslim ziyadesinde dedi ki biz ziyade rivayet etti vel yetecavuz o ikisinde yani hızlı davransın acelesin ey yusri yani acele davransa. Ve encelse, şayet oturursa, kame fa'ta bihi. Kalkar ve o iki rekatı yerine getirir kılar. Leynen-nebiye yani sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emra er adama emretti. Ellezî o adam ki, celese oturdu kabla en yusalliyahuma. O iki rekatı kılmadan önce oturan adama peygamberimiz onu kılmasını emretti. Feqale lahu kum farka' Kalk ve iki rekat namaz kıl. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki, umumen yani Cuma namazının dışında mescid ahkamından bir tanesi de tahiyyetü'l mesciddir. Öyle mi? Tahiyyetü'l mescid ne demekti? Mescidi selamlama namazı demekti. Bu namazı niye kılıyoruz? Bu Allah'ın hakkıdır bizim üzerimizde. Ta ki o mescide önem verdiğimizi, mescidi ihtiram ettiğimizi, saygı duyduğumuzu göstermek için nasıl Kabe'ye geldiğimizde tavafı kudum yapıyoruz. Hani selamlama tavafı e, yapıyoruz. Herkese mescide girdiğimizde de sünnet olan iki rekat namaz kılıyoruz. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demişti ki اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِيَ رَكَعْتَيْنِ Sizden biri mescide girdiğinde iki rekat kılmadan oturmasın. Şimdi burada asıl problem aslında sıra yanlış oldu. Yani kitaptaki sıra hatalı bir sıra. Niye? Önce hutbe ahkamını zikredecekti, ondan sonra bunu zikrettiğinde zaten otomatikman oturacaktı. Yani niye? Alimler tahiyyetü'l mescid meselesini bir daha tekrardan Cuma babında zikretmişler Amen anlayacaktık. Çünkü Cuma'da Peygamber konuşmayı yasaklamış, konuşanı uyarmayı yasaklamış, Cuma anında hareket eden insanları yasaklamış, tamam mı? Khutbe anında yani imam khutbe verirken. E şimdi bununla beraber peki diyelim adam mescide girdi ve imam khutbeye başlamış, peki bu adam ne yapacak? Karışıklık buradan geliyor, tamam ama hani hutbe esnasında bir şey yapmayacaksın, sadece dinleyeceksin ya. İşte normalde eğer hiçbir nas elimizde olmasaydı, diyecekti ki Cuma günü imam hutbe verirken kişi namaz kılamaz. Ama bunun zıddına elimizde neler var? Naslar var. Hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Süleykül Gatafani, mescide girdiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki Hel Sen iki kat namazını kıldın mı? Yok yok, kum. Adam oturmuş ha, girdi oturdu, kum. فَرْكَعْرَكَعْتَيْنِ قَخْ İki rekat namaz kıl وَلْتَتَجَوَّزْ فِيهِمَ Yok estağfurullah o ayrı bir rivayet. قَخْ rekat namaz kıl diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona. O şekilde onu uyarıyor. Bundan dolayı da cumhur ulema demiş ki kişi Cuma günü girdiğinde eğer İmam hutbe veriyor olsa bile Peygamberimizin bu ikinci emriyle Tahiyyatü'l-Mesşid namazını kılacak ama acele edecek. İmam Malik de demiş ki bu haramdır. İmam Malik de demiş ki, Cuma günü İmam hutbe verirken tahiyyetü'l mescid namazı kılmak haramdır. Niye? Çünkü bir sonraki konuyu anlatırken göreceğimiz hadisleri bu hadisi neskeden bir hadis olarak kabul etmişler. Tamam İslam'ın ilk başında böyleydi. Ama daha sonra Peygamberimiz hutbede konuşmayı yasaklayınca bu da beraberinde neskedilmiş oldu. Çünkü konuşma veya konuşana emri bil maruf yapıp sus demek eğer haram kılınmışsa, yasaklanmışsa iki rekat namaz kılmak daha evlâ bir yol ile yasaklanmış olur demiş. Tamam? Peki bu doğru bir görüş müdür? Değildir. Çünkü nesh iddiası, beraberinde kat'i delil gerektirir. Sebep, şeriatta kat'i bir şekilde sabit olmuş olan bir nas'ı amelden düşürüyorsun. Öyle mi? Şimdi bak İmam Malik ne yapıyor? Bu hadisi amelden kaldırıyor, tedavülden kaldırıyor. Nesh ne demektir? Uygulamada olan bir şey, sonradan gelenin onu hükmünü kaldırmasıdır. Öyle mi? Kimsenin böyle bir hakkı var mıdır? Ancak delille, delil getirirsin. Dersin bu ilk başta böyleydi, sonra bu nasıl geldi, bunu şey yaptı, kaldırdı deriz eyvallah. Ama böyle olmadığı zaman ne deriz? Bu imam Mali'nin görüşüdür. Ama Cumhur ulema buna muhalefet etmiştir. Çünkü ellerinde neshi görektiren ve gösteren bir delil mevcut değildir. Ha diyelim biri bize böyle bir soru sordu size. Peki dedi gerçekten Mesela arkadaşın konuştuğunda ona sus diyemiyorsun. O sayılsa bu bir emri, bir maruf. Peygamber bunu bile yasaklamış. Niye namazı yasaklamamış? Cevabımız ne olacak? <gülüyor> bu meseleler taabudi meselelerdir. Taabudi meselelerde de aklın payı yoktur. Anlaşıldı? İnşallah. وَمِنْ اَحْكَامِ el الْجُمْعَاتِ Devam edelim mi? Yeter mi? Heh. Tamam. Tamam. İnşallah Sorusu olan var mı? Buraya kadar olan kısımla ilgili Soru Soru Anladık. Çünkü burada bizzat Peygamberimiz namazı nehyetmiş. Kabillere doğru namazın bizzat komplesini nehyetmiş. Ondan anladık. Tamam mı? Bak burada gasp edilen yerde namaz, Peygamberimiz gasp edilen yerde namaz kılmayın dememiş ki. Gasp'ı ayrı yasaklamış. Gasp edilen yerde namazın kılınması ise dış bir delilden anlaşılıyor. Tamam mı? Ondan dolayı de, demişler ki şeydir. Ee, zaten cumhur-i ulemaya göre yine kabre doğru kılınan namaz eğer orası necis değilse gene ihtilafı vardı değil mi? Ama bak orada bizzat biz dedik racik olan budur sebep çünkü peygamberimiz bizzat namazın kendini yasaklamış, anlaşıldı? Ama burada öyle bir nehi yok yani bizzat gasp edilen yerde namazın kılınmasını yasaklayan iyi bir delil yok. Tamam. Şimdi normalde mesela asl olan nedir ama? Mesela emirde, emir hem şeye şamildir, ee, nedir adı? Vücubiyete şamildir, hem de medubiyete şamildir, racih olan öyle değil mi? Ama asl olan hangisidir? Vücubiyete delaletidir. Nehi, mesela hem tahrime hem de kârahete şamildir. Ama asl olan hangisidir? Tahrime delaletidir. Neh'in fesada delaleti, hem şeye fesada, hem yani şeyi sıhhatini nefiyetmeye, hem de mesela şey, kemalini nefiyetmeye. Ama asıl olan hangisidir? Sıhhatini nefiyetmesidir. Tamam mı? Asıl olan. İkinciye karine lazım bize. Yani onu ondan sarf etmek için bize bir karine lazım. Ama asıl olan eğer geldiği zaman elimizde başka bir şey bulunmadığında neye döneriz? En asla döneriz. Yani Arap lugatında bu veda edildiğinde neye veda edilmiş? İlk konduğunda mutlak nehye, mutlak nefiye, mutlak emre, Öyle değil mi? İst, talebe devlet edilmiş. Ondan dolayı asla döneriz. Ama sonra isti'malde bu değişmiş. Yani ilk bu buna konmuşken isti'malde sıhhati nefih etmek için de kullanılmış, kemali nefih etmek için de kullanılmış. Olayın hakikatini batıl kılmak için de nehir olmuş, irşad için de nehir kullanılmış isti'malde. Öyle mi? Bu olduğundan dolayı araştırmaya gidilmiş. Ama birbirine tercih ettirecek bir karine bulunmadığında neye döneceğiz mecbur? Arap lügatındaki asla döneceğiz. O da ilk vatanda nedir? Asıl olan fesada denet Tamam. Başka sorusu olan? Biri daha el kaldırdı sanki. Can, dersin başladı. Yani ona dair rivayetlerde bir şey yok hani 2-2-2 kıldı sonra 2-2-4 kıldı öyle bir şey yok. Zaten demiştik genel olarak e, sünnetlerin hepsinin 2-2 kılınması eftar olandır. Çünkü Peygamberimiz umumen 2-2 kılmış ama bazen 4 rekat da kılmış. Öyle değil mi? Söylememiş miydik bunu? Şeyden... Hatırlayan var mı bazen 4 rekat? Hatırlayan? 4 rekat. Demişti ki Ayşe annemiz diyor Peygamber aleyhisselatü vesselam dört rekat kıldığı La tes'elan husni inne ve tu'li diye vitir namazını anlatırken dört rekat kıldığını demiştik revatip olan sünnetlerde Peygamber aleyhisselatü vesselamın e, genel olarak umumen zaten teşviki ve fiili ikidir değil mi? Salatü'l-leyli mesna mesna diyor Peygamberimiz bu, bu rivayette ihtilaf yok bu sahih ama salatü'l-leyli ve nehari mesna mesna burada nehari lafzı ravi'nin tasarrufu mudur, işte şaz mıdır artık veya muhtarib midir, neyse alimler arasında ihtilaf edilmiş dedik. Öyle değil mi? Nehari lafzını. Genel alimler kabul etmiş, cumhur ulema kabul etmiş. Demiş ki, nehari lafzı da şeydendir, hadisin kendindendir. Ama doğal olarak öyle olunca ne oluyor? Hem gündüz namazları hem gece namazları iki iki olmuş oluyor. Ama dedik muhaddisler, yani olaya fıkhı cihetiyle değil de hadis cihetiyle bakanlar, teknik cihetle bakanlar, genel itibariyle nehari lafzını kabul etmemişler demiştik. Ama peygamberin fiili uygulamasında da peygamberimizin genel olarak namazlarını gündüz de gece de iki iki kıldığı var. Ama kısmen peygamberimizin dört rekat kıldığına dair değil, ayırmadan dört rekat kıldığına dair değil rivayetler var. Tamam Başka? Tamam. ahiru da'vanel elhamdülillahi rabbil